eser. Fareler ve İnsanlar. John Steinbeck Salinas Nehri, Soledad'ın birkaç kilometre güneyindeki bir tepenin eteklerinde birdenbire yavaşlar. Suları yeşil ve derin bir su birikintisi oluşturur. Burada su ılıktır da çünkü bu minik gölceye varana dek güneşin altında ısınmış, sarı kumların üzerinde oynaşarak akıp gelmiştir. Nehrin bir yakasındaki altın renkli yamaçlar güçlü ve kayalık Galiban dağlarının doruklarına doğru döne kıvrıla yükselirler. Ama vadenin olduğu yakada nehir kıyısı ağaçlarla çevrilidir. Bunlar arasında her bahar taptaze yeşil yaprak veren alt dallarında kış akıntılarını sürükleyip getirdiği çalı çırpıyı taşıyan söğütler, suya doğru büyüyen benekli beyaz dalları ve yapraklarıyla gölcüğün üzerinde bir kemer ören çınarlar görülür. Söğütlerin ve çınarların arasında uzayıp giden bir patika vardır. Derenin oluşturduğu derin gölcükte yüzmek için çiftliklerden gelen oğlanların... ...ve akşam vakti yorgun argın ana yoldan inip su kıyısında geceleyen... ...evsiz barksızların ayakları altında ezili eze sertleşmiş bir patikadır bu. Koca bir çınarın yanlamasına uzamış alt dallarından birinin önünde... ...burada yakılmış sayısız ateşin külleri birikmiştir... Ve bu dal üzerinde oturulmaktan artık aşınmış, kayganlaşıp pürüzsüzleşmiştir. Bir an için kumsalda tek bir yaşam belirtisi bile görülmez oldu. Ve ardından patikadan çıka gelen iki adam yeşil gölcüğün bulunduğu açıklığa doğru yürüdüler. Merhaba sevgili dinleyenler. Amerika'nın olduğu kadar dünya edebiyatının da büyük romancı ve hikayecilerinden biri olan John Steinbeck'i dünyaya tanıtan Fareler ve İnsanlar romanından yazarın gözlem gücünü bize yansıtan bir bölümle başladık programımıza. John Steinbeck 1902'de Kaliforniya'nın Salinas kasabasında doğar. Yaşıtları gibi çocukluk ve gençlik yılları boyunca yaz tatillerini civar çiftliklerde çalışarak geçirir. Henüz 14 yaşındayken yazar olmayı aklına koyar John Steinbeck. Eserlerinin çoğuna mekan olarak seçtiği Salinas vadisindeki bu çiftliklerde, kırsal kesimdeki zorlu hayat şartlarına ilişkin ilk izlenimlerini de böylelikle edinmiş olur. 1920-1926 arasında aralıklarla Stanford Üniversitesi'ne devam eder. Stanford Üniversitesi'ne girdiyse de, 6 yıl süren üniversite öğrenimi boyunca sadece yazarlık kariyerinde kendisine yararlı olacağını düşündüğü derslere katılır. Yine aynı dönemde, hem okul masraflarını karşılamak, hem de hayat deneyimlerini geliştirmek amacıyla tezgahtarlık, ırgatlık, duvarçılık, boyacılık, kapıcılık, marangozluk, laborantlık gibi pek çok işte çalışır. Öğrencilik yıllarında başladığı yazmayı sürdürür. Irgatlık ve işçilik yaparken edindiği deneyimler... ...eserlerinde işçilerin yaşamlarını gerçekçi bir dille anlatmasına büyük katkı sağlar. İlk romanı Altın Kupa'dır. Daha sonra Yukarı Mahalle Bitmeyen Kavga adlı eserlerini yazar. Fareler ve insanlarla Gazap Üzümleri adlı romanlarında gösterdiği başarı kendisine Pulitzer ödülünü kazandırır. 1962'de edebiyata katkılarından dolayı Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülür. Diğer belli başlı eserleri arasında Ay Battı, Sardalya Sokağı, İnci, Cennetin Doğusu, Tatlı Perşembe, Mutsuzluğumuzun Kışı sayılabilir. John Steinbeck, özel yaşamında da sadeliği seven bir insandır. Hayatını belli bir düzene koyduktan sonra evlenir, eşiyle birlikte New York'ta bir apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürdürür. Bir koyun kenarında, ormanlık bir alanda, bir de kulübesi vardır. Günde altı saat, küçük bir odada vaktini çalışarak geçirir. Dünya Edebiyatı'nın bu önemli yazarı John Steinbeck, 1968 yılında vefat eder. John Steinbeck, romanlarında ve hikayelerinde oldukça sert ve güçlü, realist bir bakış açısı, ayrıca sağlam bir idealizmi ortaya koyacak bir üslupla yazar. Bu programımızda, sizlere tanıtacağımız Fareler ve İnsanlar romanında ise, iki göçmen işçi arasındaki dostluk ve bağlılık duygularını işler. Eserin konusu şöyle devam eder. Eserin kahramanları, çiftliklerde dolaşarak işçilik eden George ve Lenny iki zıt karakterdir. George akıllıdır, işini bilir, tabiatı sever. Lenny ise iri gövdelidir, dev kuvvetine sahiptir. Fakat ruhen çocuktur, zeka düzeyi de bir o kadar çocuksudur. Halleri, davranışları hep sorunludur. Her şeyi unutur. Unutkanlığının yanına saflık da eklenince başına gelmeyen olay kalmaz. Yumuşak bulduğu her şeyi okşama alışkanlığı vardır dev kuvvetini ayarlayamayışından tuttuğunu sıkar paramparça eder İkisinin de tek ideali ıssız bir yerde küçük bir çiftlik kurmaktır çiftliğin tarlaları bir küçük evi çayırı tavşanları olacak bunlara da Lenny bakacaktır. Elbette. Bahçede her türlü sebze yetiştiririz. Çiftlik çiftlik dolaşmaya, Japon ahçıların uyduruk yemeklerini yemeye paydos. Yok öyle ama. Bizim de kendi evimiz olacak. Kendi yatağımızda yatacağız. Böyle koğuşlarda değil. Evi de anlat George. <gülüyor> ufak bir de evimiz olacak elbet. Herkesin kendi odası olacak. Ortaya şöyle ufak şişman bir soba kuracağız. Kışın hiç sönmeyecek. Toprak fazla olmadığından öyle çok çalışmamızda gerekmeyecek. Taş çaklasın günde altı yedi saat. Günde on bir saat arpa taşımak yok. Hem toprağa ettiğimizi biçen yine biz olacağız. Emeğimizin sonu ne olmuş göreceğiz. Ya tavşanlar tavşanlara ben bakacağım anlat George. Elbette elbette elbette eline çuval alıp yonca tarhına gideceksin. Çuvalı ağzına kadar yonca ile doldurup doğruca tavşan kümeslerine götüreceksin. Yoncaları kemirip kemirip duracaklar. Öyledir onlar. Gördüm ben George. Altı haftada bir de tavşanlar yavrulayacak. Hem yemeğe hem de satmaya sürüyle tavşanımız olacak. Birkaç da güvercinimiz olur. Ben çocukken olduğu gibi yel değirmenin etrafında uçarlar. İşte orası bizim yerimiz olacak. Kimse de bizi kovamayacak. Sevmediğimiz biri gelirse defol git buradan diyeceğiz. Sıkırsa gitmesin. Bir dostumuz mu geldi? Fazladan bir döşek serip yatıya kalmaz mısın diyeceğiz. O gece misafirimiz olacak. Bir av köpeğimiz, iki de tekir kedimiz olacak. Ama kedilere dikkat edeceksin ki tavşanları kapmasınlar. kitapta John Steinbeck, yaşam mücadelesinin trajedisiyle kökü çok derinlere inen insanın psikolojik yanlarını tabi ve başarılı bir şekilde birleştirir. Bu kitabında Steinbeck, insanın duygu dolu yönleriyle yaşamın karşısındaki karmaşık yanlarını ustalıkla işler. Şimdi sizlere romandan kısa bir bölüm aktaralım. Crocs'un pek çok çift ayakkabısı... ...bir çift lastik çizmesi... ...büyük bir çalar saati... ...ve tek namlulu bir tüfeği vardı. Kitapları da vardı ayrıca. Yırtık pırtık bir sözlüğü... ...1905 Kaliforniya Medeni Kanunu'nun... ...Paçavra'ya dönmüş bir nüsası... ...yatağının üzerinde özel olarak... ...ayrılmış bir rafta duran... ...sayfaları yırtılmış dergileri... ...ve birkaç da sararmış... ...kirli kitabı vardı. Baş ucundaki duvara çakılı bir çiviye... Altın çerçeveli gözlükleri asılıydı. O da temiz ve derli toplu sayılırdı. Crox kendine saygısı olan bir adamdı çünkü. Kimseyle pek içli dışlı olmazdı. İnsanlarla arasına bir mesafe koyar, onlardan da bu mesafeye saygı göstermelerini beklerdi. Sakat beli yüzünden vücudu sola eğilip kalmıştı, göz çukurları derindi ve bu derinlik yüzünden gözleri parlıyormuş gibi görünürdü. Zayıf, uzun yüzü sert kara çizgilerle kaplıydı. Yıllarca acıyla sıkılmaktan incelmiş dudakları yüzünden daha açık renkliydi. Çiftliğin seyisi Crocs, o yöredeki tek zencidir. Küçükken beyaz çocuklarla oynamış, onlarla kaynaşarak arkadaşlıklar kurmuştu. Şimdi çiftlikteki tek zenci oydu. Ama eskisi gibi insanlarla anlaşmaktansa susmayı tercih ediyordu. Samanlığın duvarına bitişik bir kulübede kalıyordu. Çiftlikte diğer işçiler onu aralarına almazlar. Herkes hatta patron bile sinirlenince hıncını seyisten çıkarırdı. Evet, John Steinbeck, hikaye ve romanlarında mizah ya da duygusallık içeren, sıradan insanların trajik hayatlarını, dilin bütün inceliklerini kullanarak bize anlatmayı başarır. İnsanların fakir yaşayışlarını, hayatın dertli yanlarını eserlerinde gösteren Steinbeck, yaşadığı ülkenin çeşitli yönlerini de ele alarak romanlarında işlemeyi tercih eder. Crocs'un çiftlikte en iyi anlaştığı kişi George'dur. Crocs da George gibi para kazanabilmek için arpa çekme işine kendini atamıştır. İkisi de her arpa işçisi gibi boş hayaller kurar. Ama George her zaman Lenny yüzünden iş alamayacaklarından, işi alsa da Lenny'nin saflıklarından işi kaybedeceğinden çok korkar. Ama yine de Lenny ile kurduğu dostluğu ve onu koruyuculuk duygusuna varan bağlılığını hep sürdürür. Hatta onun yüzünden girdiği bütün iş yerlerinden kovulsa bile onu yanından ayırmaz. Buna karşılık Lenny de hiç kimsenin sözüne inanmadığı kadar ona inanır. Ona olan sevgisini, sadakatini de George'un her dediğini yerine getirerek gösterir. Çiftliğin sahibinin oğlu Curly yeni evlenmiştir. Karısının titrek ve pürüzlüğü bir o kadar da sempatik bir sesi, rahat ve gösterişli giyimi vardır. Canım cicim gibi sözlerle çiftlikte herkesi kandırmaya çalışır. Günün birinde karışık sözler ve ilişkilerde hemen heyecanlanıp panikleyen Lenny'i samanlıkta yakalar. Kadın nedir senin bu tavşan merakın diye sorar. Lenin'in bu soruyu cevaplayabilmesi için uzunca bir süre düşünmesi gerekti. Dikkatle kadına yaklaştı, sonunda ona iyice yaslanınca durdu. Güzel şeyleri okşamayı severim ben. Bir keresinde çayırda uzun tüylü tavşanlar gördüm ama ne güzellerdi. Bazen fare de okşarım ama tabii ki okşanacak daha iyi bir şey bulamadığım zaman. ...Körlünün karısı, ondan biraz uzaklaştı. <gülüyor> Kaçın tekisin sen dedi. Hiç bile dedi Leni. George, sen kaçık değilsin diyor. Parmaklarımla güzel şeyleri okşamayı seviyorum. <gülüyor> yumuşak şeyleri yani. Kadının tedirginliği azalmıştı. <gülüyor> Kim sevmez ki dedi. Herkes sever yumuşak şeyleri. Ben ipeğe dokunmayı çok severim. Bir de Kadife'ye. Sen de sever misin Kadife'yi? Len'i keyifle kıkırdadı. <gülüyor> Hem de nasıl dedi. Neşeyle bir parça kadifem vardı. Yaşlı bir kadın vermişti şeydi, şeydi o kadın. Benim, be, be, benim Clara teyzemdi o vermişti. Şu kadar bir şeydi keşke şimdi elimde olsaydı. Güzel sıldı. Kayboldu. Kayboldu dedi. Bir daha görmedim. Köylü'nün karısı kahkahalarla güldü. <gülüyor> Sen kaçıksın vallahi. Ama fena bir adam değilsin. Koca bir bebek gibisin. Ama ben anlıyorum seni. Bazen ben de saçımı tararken oturup... ...kendi saçımı okşuyorum. Ne yapayım öyle yumuşak ki. Saçını nasıl okşadığını göstermek için... ...elini başının üzerinde gezdirdi. Bazı insanların saçı fırça gibi oluyor dedi kendini beğenmiş bir tavırla. Curly mesela. Ay saçları bulaşık teli gibidir. Ama benimkiler yumuşacıktır. Çünkü hep fırçalıyorum. O yüzden böyle güzel yumuşak oluyor. Bak dokundu dokun bak. Lenin'in elini tutup kendi başına götürdü. Dokun bak ne kadar güzel. yeninin kocaman parmakları kadının saçlarında gezindi. Kadın... E, e, ah saçımı bozma ama dedi. Oh, <gülüyor> ne kadar güzel e, dedi Leni. Daha sert okşamaya başladı. <gülüyor> ama da güzel. Kadın dikkat et ama bozacaksın dedi. Ardından kızgını da Hemen dur dedim. Yoksa saçım bozulacak dur. Hızla başını çekti. Çektiği anda da Leni'nin parmakları saçlarının üzerine kapandı. ...diye haykırdı kadın. Bırak! Bırak! Lenny korkar ve birden panikye kapılır. Ellerini ve kuvvetini kontrol edemez. Kadın bir çığlık atınca... ...Lenny'nin diğer eli de onun ağzıyla burnu üzerine kapandı. Lütfen yapma diye yalvardı Lenny. Ne olur bağırma öyle George çok kızacak. Telaşla. Kadın şimdi delicesine çırpınmaya başlamıştı. Ayaklarıyla yerdeki samanları dövüyor... ...var gücüyle Lenny'nin elinden kurtulmaya çalışıyordu. Lenny korkudan ağlamaya başladı. Ne olur yapma böyle diye yalvardı kadına. George kötü şey yaptığını söyleyecek. Tavşanlara bakmama izin vermeyecek. Kadının ağzına kapadığı elini biraz kaldırır gibi oldu. Ama boğuk bir çığlık daha duyuldu. İşte o zaman Lenny öfkelendi. Yetti ama dedi bağırmanı istemiyorum. Aynen George'un dediği gibi başımı belaya sokacaksın. Yeter artık sus. Lenny onu sarsmaya başladı. Çok kızmıştı. ...bağırma diyerek var gücüyle onu silkeledi. Ansızın kadının vücudu cansız bir balık gibi düşüp kaldı. Artık çırpınmıyordu. Yapmamam lazımdı George çok kızıcak bana çok kötü bir şey yaptım der Leni telaşa kapılarak. George, Leni’ye daha önceden başlarına bir olay gelirse, George’un gösterdiği çalılıkların arkasına saklanması gerektiğini hatırlamıştı. Olay duyulduktan sonra herkes, başta Curly olmak üzere Lenny'i aramaya çıkar. George, Lenny'nin çocuk ruhlu olduğu için kendini savunmasının çok zor olduğunu, onu buldukları yerde öldüreceklerini bilmektedir. George, bu duygu ve düşüncelerle kahrolurken, bir yandan da Lenny'i nasıl koruması ve kurtarması gerektiğini düşünmektedir. Patronun kötü huylu oğlu Curly ve arkadaşları onu cezalandırmak istemektedir. George en sevdiği yol arkadaşını ve dostunu başkalarının cezalandırmasına bile tahammül edemeyeceğini bilir. Lenny'nin işkence görerek ölmesini de istememektedir. Kaçamayacaklarını bilir. Lenny'nin üzülmesini ve o insanlarla karşılaşmasını da istemeyen George bir karar vermek zorunda kalır. Kendini de arkadaşını da en az acıyla kurtarmak istemektedir. Lenin'in sonunu ve George'un hayatı bütün olumsuzluklarıyla nasıl görsediğini, her şeye rağmen kuvvetli bir dostluk için nelere katlandığını bilmek ister misiniz? Yalnız, çaresiz ve terk edilmiş insanların hikayesini etkileyici bir şekilde dile getiren John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar adlı romanını okumak artık size kalıyor. Esen kalın.